Herhangi bir insanın vahşetin en amansız boyutlarını gösteren fotoğraflarla ilk defa karşılaşması bir tür ifşadır. Benim kendi payıma bu ifşayı yaşadığım an, Temmuz 1945'te Santa Monica'daki bir kitapçıda tesadüfen gördüğüm Bergen Belsen ve Daku fotoğraflarıydı. O güne değin fotoğraflarda ya da gerçek hayatta görmüş olduğum hiçbir şey içimi bu denli keskince derinden ve anında deşmemişti. Gerçekten de tam olarak ne hakkında olduklarını kavramam yılları alsa bile, hayatımı o fotoğrafları gördüğümden önceki dönemim ile sonraki dönemim olarak ikiye ayırdığımı söylersem abartıya kaçmış olmam. O güne değin hemen hiç haberim olmamış bir olayın, hemen hiç tasavvur edemeyeceğim ve dindirmek için de elimden en ufak bir şey gelmeyecek olan bir ızdırabın fotoğrafları. Fakat o fotoğraflara baktığımda içimde bir şey kırılmıştı. Bir sınıra dayanmıştım. Ve bu salt dehşetin sınırı değildi. Tesellisi mümkün olmayan bir kedere düşmüş, yaralanmıştım. Ama duygularımın bir kısmının katılaşmaya başladığını da hissetmiyor değildim. İçimde bir şey ölürken, bir şey de hala feryat edip duruyordu. Herkese iyi günler. Ben Murat Yanık. Burada Açık Radyo'da 31. yayın döneminde fotoğrafça konuşacağımız Ama adlı programla sizlerle birlikteyim. Efendim hoş geldiniz. Bu ilk programımız... Ve programı az önce sizlere okuduğum Susan Sontag'ın Fotoğraf Üzerine adlı ile yayınlanmış kitabından kısa bir paragraf ile e, açtım. Bu paragraf önemli bir paragraftı. Zira programımız süresince üzerinde konuşacağımız konuların bir kısmı hakkında e, kuvvetli cümleler içermekteydi. Bu cümlelere e, elbette döneceğiz fakat ilk yayın olması sebebiyle esas konumuza biraz ara vererek sizlere amanın şekli ve içeriği hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Ama esasen bir formül, güçlü bir fotoğraf nasıl olmalıdır sorusuna bir cevap aranırsa bulunan sonuç teknik anlamda an, mesafe ve açı kavramlarından müteşekkil oluyor. Ee, ama hem bu formülün bir bileşkesi hem de fotoğrafın görsel olarak sunduğu cümleden sonra gelen aması. Amanın alt başlığı dünyaya fotoğrafça bir bakış. E, fotoğraf kelimesi e, benim gerçekten de inandığım ve sevdiğim bir kelime. E, fotoğrafın aynı zamanda çokça konuşulan bir dil olduğunu düşünüyorum. E, bu konuda benimle aynı fikir olanlar bana hak verecektir. E, fotoğraf bir dil. Bu dili konuşanların sayıları teknoloji ve görselliğe verilen önemin artmasıyla paralel olarak her geçen gün artıyor. Yani bu dili konuşan insan sayısı her geçen gün bir miktar büyüyor. Bunu da gözlemlemek mümkün. Ama da biz de bu dile müdahil olup daha çok fotoğrafçanın sorgulayan yanını üstlenmek istedik. Belgeyi, belgeseli, belgeselden hareketle belgesel fotoğrafı, foto röportajı ve yine fotoğraf çerçevesinde ...etrafımızda olup bitenleri e, konuşacağız. Programımızda konuklarımız olacak. Hep beraber e, hem fotoğrafın kendisine... ...hem de fotoğrafı bir araç kılarak... ...konuklarımızın çalışmaları eşliğinde... ...hayatın içine doğru bir yolculuk yapacağız. Şekil itibariyle... E, ...ama üç kısımdan oluşuyor. İlk olarak e, her programın bir e, teması mevcut. E, e, konuğumuzla birlikte... E, ...öncelikle bu tema çerçevesinde konuşacağız... Ardından her hafta fotoğrafın evrensel yüzlerinden bir tanesinin kısa bir biyografisine ve çalışmalarına, bazen anekdotlarına göz gezdirip ardından çeşitli fotoğraf etkinliklerini duyurarak programımızı kapatacağız. Bu programımızın sonlarına doğru... Eugen Smith'in aynı zamanda kendisi Magnum Fotoğraf Kooperatifi'nin büyük isimlerinden Eugen Smith'in 1951 yılında yayınlanmış ve zamanın Amerika Birleşik Devletleri'nde çok ses getirmiş bir röportajını konuşacağımızı da belirtmek istiyorum. Her programın bir teması mevcut demiştik. Bu ilk programımızın konusu da bakılmayan tarafıyla fotoğraftır diyelim ve yavaş yavaş başladığımız noktaya dönelim. Her fotoğraf bir süreklilikten koparılmış bir andır. Ve bir fotoğraf çekildiği andan itibaren tamamıyla geçmişe ait, geçmişle ilgili olur. İzleyenine geleceği düşündürse bile o fotoğraf çekildiği an itibariyle artık geçmişin bir parçasıdır. Bu geçmişe ait notlar yine o fotoğrafın arkasında görünmez bir şekilde mevcuttur. Elinizde bir fotoğraf olduğunu düşünün. Ee, ...bu fotoğraf çerçevelenmiş, süslenmiş e, bir fotoğraf olsun. O fotoğraf yıllarca önünüzde dursa dahi... E, ...onu o e, süsünden, çerçevesinden ayırıp da arka tarafına bakmak... E, ...aklımıza pek gelmeyecektir. O şekilde e, karşımızda o fotoğraf boy gösterip duracaktır. E, oysa e, ister sanat fotoğrafı olsun, bunu tırnak içinde belirtiyorum... ...ister cep telefonuyla çekilmiş alalade bir hatıra fotoğrafı olsun arkasında bir cümle e, temsil ettiği, çekildiği ana dair kısa bir e, not taşır. Lakin üzerinde düşünmeye değer görüp çaba sarf etmeden de, o süreklilikten koparılmış ana, onu o süreklilikten koparan kişi tarafından iletilmeye çalışan, çalışılan cümleye ulaşmak pek e, mümkün olmayacaktır. Bu noktada e, sanırım e, fotoğraf üzerinde düşünme noktasında, e, işe başlamak için fotoğrafa, Bakma süresinin arttırılması e, yerinde olacak. Çünkü e, standart durumlarda bir insanın bir fotoğrafa bakma süresinin 3 ile 5 saniye arasında olduğunu e, biliyoruz. Bu şekilde bir, bir bilgi var. E, hele ki dijital teknoloji sayesinde fotoğraflar artık e, ekrandan izlenmekte ve fotoğrafla olan temas da ortadan kalkmakta. E, bu sebeple e, bu süre... E, ...daha bile kısalmakta. Yani her şey olduğu gibi... ...fotoğrafı da hızlı tüketir hale... ...geldiğimizi... ...düşünüyorum. Sindirerek, inceleyerek bakmak... ...fotoğrafa... ...fotoğrafın detaylarında... ...mana aramak belki de... ...yüzeysellikten uzak, daha farklı... ...bir bakış açısı kazanmamıza... ...yardımcı olacak. Şimdi... ...birkaç tanım yapmak istiyorum... E, fotoğrafla ilgili e, fotoğraf kuşkusuz herkesin aklında e, yer eden bir olgu ve herkesin aklında da fotoğraf ile ilgili bir tanım e, mevcut yani zira fotoğraf e, böyle bir kavran e, nesnel manasından öte e, manalar içeriyor e, bu sebeple de e, gerçek e, manası da kişiye göre değişiklik gösterebiliyor fotoğraf e, izleyicisinin gözünde an Bir anı, belki bir hatıra, bir araştırmacı için bir belge, bir savcının veya polisin elinde adli bir kanıt, bir gazeteci için haber, reklamcı için ya da sermaye sahibi için para ve daha sayısız örnekle farklı kimliğe bürünebilen bir olgu. Hatta öyle bir olgu ki fotoğraf, tek bir fotoğraf, Şimdi saydığım her durum ve örnek için bir timsal olabilir yerine göre. Bu fotoğraf dediğimiz şizofren olgunun temelinde sunduğu bir gerçek var her şeye rağmen. Bunu şimdi belirtmek istiyorum. Bunun için de müsaadenizle programı açarken okuduğum paragrafa döneceğim. Bu paragraf Suzan Sontak'ın... Henüz 12 yaşındayken tesadüf ettiği fotoğraflar aracılığıyla vahşetle olan karşılaşmasını anlatıyor. Yani bu karşılaşmanın onun üzerinde yarattığı ifşadan bahsediyor. Aslında o gün son tak bir vahşete şahit olmamıştı. Tesadüfen vahşetin şahitleri olmuş fotoğrafları görmüş. Bir anlamda o fotoğrafların şahitliğine şahit olmuştu. Biz de bu noktada bahsettiğimiz gerçeğin yani fotoğrafın sunduğu gerçeğin dolaylı bir şahitlik olduğunu e, söyleyebiliriz. Bu e, şahitliğin dolaylı olmak zorunda oluşu, şahit e, fotoğrafı çeken kişi biz değilsek, e, fotoğrafın gerçekliği hususunda da bir şüphe doğuruyor. E, acaba karşımızdaki bir illüzyon mu? O gerçekten var mı? Gerçekliğin kendisini mi yansıtıyor yoksa e, estetize edilmiş bir iz düşümü mü? Bunların hepsi doğru olabilir. Fakat e, genelde bir ön kabulle karşımızdaki görselliğin gerçek olduğunu varsayarak yorumluyoruz. Görsellik ve gerçeklik kavramları yan yana geldiğinde ise e, şahsen benim zihnimde uyanan e, şey belgesel oluyor. Bir fotoğraf karesinden yüzlerce dakikalık akan görüntüye kadar gerçeğin ardı sıra yapılmış her şeyi belgesel olarak e, sınıflandırabiliriz diye düşünüyorum. E, şimdi e, kısa bir ara vermek istiyorum. E, bir müzik arası vereceğim. E, bir... Ee, Suriye gezisi sırasında e, tanıştığım bir e, sanatçının bir e, eseri bu. E, Macadina Has kendisi Arapça caz yapan bir e, sanatçı. Onun Natali isimli parçasıyla e, sizleri baş başa bırakıyorum. Foto, e, belgesel ve evet, yaptığımız tanımlarda kalmıştık. Kaldığımız yerden e, devam ediyoruz. Belgesel karelerinin, e, belgesel fotoğrafın veya belgesel videonun çok fazla şey değişmiyor benim gözümde. E, değiştirmek için yapıldığı zaman bir anlam kazanacağına inanıyorum. E, fakat e, görsel medyada belgeselin bir cezalandırma biçimi veya bir dayatma olarak kullanıldığı bir reklamda, e, bir, bir iklimde e, herhalde e, bu konuda adım atmak, mesafe kaydetmek çok e, kolay değil. Umarım ileriki programlarda bu konu üzerinde de uzunca konuşma fırsatımız olacaktır. Bir tanımlama daha şimdi getirmek istiyorum. Bu da belgesel fotoğraf üzerine olacak. Daha doğrusu belgesel fotoğraf dediğimiz olgunun özelliği nedir bunu söylemek istiyorum. Belgesel fotoğraf estetik kaygılardan uzak durur diyebiliriz bir cümleyle. Yoruma fazla mahal vermeksizin içinde bir mesaj barındırır ve konusunu gerçekten var olandan alır. Programın başında elinizde bir fotoğraf olduğunu düşünün demiştim. Şimdi elinizdeki fotoğrafın içeriğini düşünmenizi istiyorum. Bu fotoğrafın içinde bir sokak çocuğu olsun ve bu fotoğrafı aynı açıdan, aynı mesafeden ve aynı anda iki fotoğrafçı fotoğraflasın. İki fotoğrafçı içinde sonuç belgesel fotoğraftır. Bu çekilen fotoğrafın gerçeği bu yöndedir. E, fakat fotoğrafçılardan bir tanesi bu fotoğrafı bir kartposta olarak, olarak bastırıp şehirle ilgili bir e, serinin içine dahil edip e, pazarlayabilir. E, onun bu salt ticari hareketi dahi bu fotoğrafın bir belgesel fotoğraf olduğu gerçeğini değiştirmeyecektir. E, diğer fotoğrafçı ise bu fotoğrafa benzer birçok fotoğraf çekip oluşturduğu seriyi e, sokaklarda yaşayan çocuklar gibi bir başlıkla yayınlayabilmenin yollarına bakarak bir farkındalık yaratmanın, e, fotoğrafı bir soruna çözüm olma aracı olarak kullanmanın peşinden e, gidebilir. Gerçekten önemli olan toplumsal bir sorunu e, çözmek yolunda emek sarf etmek ise şimdi e, Eugene Smith'in ebe hemşire hikayesine göz atacağız. E, Foto-reportajın büyük isimlerinden Eugene Smith'in bu çalışması Maud Cullen adlı Afro-Amerikan bir e, ebeyi konu alıyor. E, Smith, ebe hemşirenin özellikle düşük gelirli insanların e, sağlık sorunlarıyla özverili bir biçimde ilgilenmesini e, görüntüleyip e, Life dergisine sunuyor. 3 Aralık 1951'de bu röportaj yayınlandığında e, büyük bir ilgiyle karşılanıyor ve bir tepki yaratıyor. E, Hemşire Callan hayalindeki e, kliniğin açılabilmesi için de bu çalışma sayesinde 27 bin dolarlık bir fon e, toplanıyor. Klinik 1953 yılında açılıyor ee, ve e, bu röportajın bir önemi, bir önemi bir özelliği daha var. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde ulusal bir dergide ilk kez bir Afro-Amerikan kadının fotoğrafı bu röportajla yayınlanmış oluyor. Eugene Smith bu özverili kadını ve çalışmalarını fotoğraflayarak bununla ırkçılığa karşı çok güçlü bir katkı yapmak istemiştir ve bunu e, gerçekten başarıyor diyebiliriz. Yine geleceğe dönük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Bir programımızın, bir sonraki programımızın konu başlığı Fotoğraf Neyi Değiştirir Ki? Ve program konumuza Sayın Özcan Yurdalan olacak. Fotoğrafın değiştirme değiştirici etkisine yönelik bir sohbet yapacağız. Bu hafta sizlerle paylaşmak istediğim 3 etkinlik var. Bunlardan ilki Salı Fotoğraf Grubu'nun 3 Nisan'da açılan ve 7 Mayıs'a kadar devam edecek olan İçinden Deniz Geçen Kent adlı fotoğraf sergisi. Ee, sergi Fotoğraf Geçidi İstanbul 2010 projesinin e, 8. ayağı olarak e, açılmış. E, Fototrack Fotoğraf Merkezi'nden bu etkinlik izlenebilir. E, Salı Fotoğraf Grubu'ndan biraz bahsedelim. Grup 1995 yılında kuruluyor. Ortak tutkuları fotoğraf olan Merih Akoğul, Ali Borovalı, Nevzat Çakır, İsa Çelik, Gültekin Çizgen, İlyas Göçmen, Metin Ergören, Bülent Özgören, Nevzat Yıldıran, İbrahim Zaman, Salı Fotoğraf grubunun kurucuları arasında bu isimlerin fotoğraflarına da içinden Deniz Geçen Kent adlı sergide rastlayabilirsiniz. Serginin adresine fototrek.com internet adresinden ulaşmanız mümkün. Bir başka sergi haberi de e, Arabesk adlı belgesel çalışma. E, Haluk Çobanoğlu'nun bir e, çalışması. Bu çalışmada İstanbul Hatırası Fotoğraf Merkezi'nde izlenebilir. E, felsefeci Adano'nun sözleriyle her müzik türü toplumun bütününde var olan çelişkilerin ve gerginliklerin izini taşır. Bu anlamda Türkiye için Arabesk Bir müzik türü olmasının ötesinde anlam taşıyor. Ben bu cümleleri size arabesk sergisinin tanıtım metninden okudum. Ben sergiyi izledim. Gerçekten de çarpıcı ve önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Bu serginin adresine de istambulhatirasi.org adresinden erişebilirsiniz. Son olarak bu akşam için İfsak'ta bir gösteri var. El Memlekötül Mağribiye adlı gösteri e, ve sergi açılışı saat 19'da İfsak Nurettin Erkılıç gösteri salonunda olacak. Mağrib diyarından Fas'tan bir esintiyi e, Bahar Kaleri'nin objektifinden beraber izleyeceğiz. E, i̇lk amanın sonunda program içerisinde bahsettiğimiz görsellere de ulaşabileceğiniz program blogunun adresini hatırlatmak istiyorum. E, amaradyo.blogspot.com Son takın bahsettiği Bergen Belsen ve Daku nazi, nazi toplama kamplarından fotoğraflar ve Eugene Smith'in e, hemşire mod Kalın çalışmasından bir seçki blogumuzda yer alıyor. Ayrıca e, yine blogumuzdan bir sonraki program konuğum Özcan Yurdalan hakkında da e, bilgi edilmeniz mümkün. Adresi tekrar ediyorum amaradyo.blogspot.com Evet ben Murat Yanık. Hepinize mutlu anlar ve mesut insanlarla dolu bir hafta diliyorum. 15 gün sonra buradayız. Hoşçakalın.